Şurada, Şurada, şaşırmış. Şaşırmış. Ben, tamam. Bu, bu, bu, Kardeşlerden Gelecek yok herhalde. Evet. Tamam. Evet. Şeyleri çıkarsın sıcak. Ee, enişte derssin aslında hararetli safsi. Ne sen şuraya gel, havalandıma yapabilirsin. Tamam. Voi, Gelmez, şey, şey, otur, Sen gelme. Eriniz gelecek. Sen gel otur. Otur yarosun. Otur. Evet kardeşim. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.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 يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد ساز فرضا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدع ve her bidat zlalale ve her zlalete cennet. Evet muhterem kardeşim selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatullah. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Kul inn salati wa nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Buyuruyor ki Allah azze ve celle duyuyor ki Allah Azze ve Celle ey Muhammed ki muhakkak ki benim namazım kurban kesmem kurbanım ve bütün ölümüm bütün hayatım ve ölümüm ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati namazım kurban kesmem hayatım ve ölümün ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir şimdi kardeşlerim bizde ibadetlerimize baktığınız zaman Müslüman olarak 5 vakit namaz insanın 24 saatinde Belki de en fazla nedir bir saatini alan bir ibadet Hac ibadetine baktığınız zaman ömürde dört-5 gün veya işte hacıya gidenler için bir ay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 Şimdi ayette diyor ki benim ölümüm, bütün hayatım ve yaşantım, hayatım ve ölümüm nedir? Alemlerinin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi, eğer 24 saat içerisinde bir namaz insanın sadece bir saatini alıyorsa o zaman acaba geriye kalan 23 saatimiz ne de kimin taatinde ve hangi amaçla geçiriyoruz birinci soru şimdi sahabenin hayatına baktığımız zaman onlar ömürlerinin yani İslam olduktan sonra hayatlarının tamamını ne yapıyorlar Allah için geçiriyorlar biz diyoruz ki insan her halükar nedir kuldur ya Allah'ın kuludur ya da nedir? Allah'tan gayrı ya Allah'la beraber başka birinin ya da sadece onun yani şeytanın koludur. Öyleyse insan ne yapmalı? Bütün ömrünü, 24 saatini Allah'a taatle geçirmeli. Dediğimiz gibi eğer şayet insanın 23 saati 24 saatinden 1 saati Allah için ayrılıyorsa namaz olarak kastediyorum o da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 Uyuyorum. Yani insanın yemesi, içmesi, uyuması bile bir yerde nedir ibadettir. Ben ne için yiyip, yiyip, yiyip, yiyip, yiyip içiyorum? Şimdi sorması lazım. Şimdi bakın, sözün meclisten dışarı hayvan da yiyip içiyor, değil mi? İnsan da yiyip içiyor. O zaman arada bir fark olmalı. Ben neden yiyor ve neden içiyorum, neden neden uyuyorum?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 Ama onu helal yolla yani Allah'ın meşru kıldığı bir nikahla yaptığı için o da ne olacak? Allah katında ecir olacak. Müslümanın diyor bir Müslümana tebessümü nedir? Sadakadır diyor. Hatta diyor bir insanın sofradan bir lokma alıp hanımının ağzına vermesi dahi sunması dahi nedir? Bu bile bir sadakadır diyor. O yüzden bir Müslümanın oturup 24 saatini ne için ne şekilde geçirdiğini ne yapması gerekir? Kontrol etmesi gerekir. Çünkü ne diyor? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati Benim hem orucu, e, e, namazım, hem kurbanı kesmem hem de hayatım ve ölümüm Allah e, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Öyleyse bu ayet gereğince bizim bütün hayatımızın, bütün yaşantımızın ne olması gerekir? Ancak ve ancak Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle için olması gerekmektedir. Dediğimiz gibi hem yememizde hem içmemizde hem de uykumuzda. Nasıl ki biz kıldığımız namazımızda, tuttuğumuz orucumuzda, iyiliği emretmede, kötülüğü yasaklamada <gülüyor> Allah Azze ve Celle'den sevap umuyorsak onun gibi tıpkı biz yememizde, içmemizde, uyumamızda da Allah Azze ve Celle'de ne yapmamız gerekir? Sevap ummamız gerekir. Yalnız hangi niyetle ben uyuyorum ancak nedir? Allah Azze ve Celle'ye daha güçlü ibadet edebilmek için uyuyorum. Ben yiyorum ama nedir? Yani fıtri bir ihtiyaç olduğu halde ben bunu sırf Allah'tan yani Allah'a yaptığım kullukta ibadette güç kazanmak için, için yapıyorum niyetini yaparsanız nedir? Bu da inşallah Allah katında sevap yazılır kardeşim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 ve ondan sonra bütün ona zıt olan şeylere ne yapmaları gerekir? İnkar etmeleri gerekmektedir. Şimdi biz bir konu işlerken biliyorsunuz ne yapıyoruz? Öncelikle o kelimenin e, lugat manasını yani sözlük manasını ele alıyoruz. Tevhid kelimesi kardeşlerim bir şeyi bir kılma, tek yapma manasına gelir. Sılahta ise yani Kur'an ve sünnetin tevhid kelimesine verdiği manaya gelince Allah azze ve celle'yi rablığında İlahlığında ve isim ve sıfatlarında ne yapmaktır? Birlemektir temiz. İnşallah bunları sırasıyla Allah Azze ve Celle ömür verirse incelemeye çalışacağız. Şimdi e, muhakkak ki Allah Azze ve Celle insan oğlunun Adem ne yapmıştır? Kendi varlığını bilir bir şekilde. Yani Allah Azze ve Celle'yi tanır bir şekilde ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yaratmıştır. Nitekim buyuruyor ki Allah Azze ve Celle فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يْفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ Ne yapıyor? Allah'ın dinine. Yani insanları ona göre yarattığı ki yaratılışta Allah Azze ve Celle'yi fıtrat gereği, yaratılış gereği ne yapıyor? İslam'a uygun bir şekilde yarattı. Öyleyse ne yapın? Ona dönün diyor i̇şte, La ki li Azze ve Celle'nin yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. Zalika'd-dinul kaim. İşte dost olan din nedir? Budur buyuruyor Allah Azze ve Celle Rum suresi 30 30. ayeti i kerimesinde. Bununla alakalı olarak buyuruyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kullu mevludin ma min mevludin her doğan çocuk ne üzere doğar? İslam üzere doğar. Yani Müslüman olarak doğar. Ama yaşadığı toplum olarak anne ve babası ya onu Yahudileştirir, ya onu Hristiyanlaştırır, ya da onu ne yapar? Mecusileştirir buyuruyor. Allah evet. söyler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayet. Aliye selam olsun. Ee, Müslim'de gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatüsselam, "M'in mawludin yuledu illa ala hazihi milla." Yani her doğan çocuk muhakkak ki bu millet, yani İslam dini üzere dünyaya gelir, doğar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisi subhanahu ve Taala'dan rivayet <gülüyor> ettiği hadiste diyor ki Allah Azze ve Celle inni halaktu ibadi hunasa'a kullahum. Muhakkak ki ben bütün kullarımı hanifler olarak yani İslam dini üzere yarattım. ve innahum etethumu şeyatin. Sonra ne oldu? Şeytanlar o insanlara geldiler. Ne yaptılar? Onları dinlerinden ne yaptılar? Geri çevirdiler. Müslim'de gelen rivayette. Şimdi biz ilk Resul, ilk peygamber kim diyoruz? Nuh Aleyhisselam. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'dan, Hazreti Adem'den, Aleyhisselam'dan, ta ki Nuh Aleyhisselam'a kadar beşeriyet, insanlık ne üzere? Tevhid üzere yaşıyorlar. Yani içlerinde hiçbir sapıklık, hiçbir şirk ne? Gündemde değil. Ta ki ne zaman? Nuh Aleyhisselam'a <gülüyor> gelinceye kadar ta ki şeytan onlara geliyor ve onlara vesvese veriyor ve onları dinlerinden alıkoyuyor ve onlar da şirk ve Allah korusun şirk ve küfürde ne yapıyorlar? Vuku bulmalarına sebep oluyor. Şimdi bizler tevhidi incelerken ki alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Bir konuyu ele alırken ne yapmışlardır? İnsanların daha iyi anlayabilmeleri için bölümlere ayırmışlardır. Tevhidi de alimler ki ayetlerle bu sabittir. Allah'ın rububiyeti yani rab oluşunda, Allah'ın ilah oluşu yani uluhiyetinde, Allah'ın isim ve sıfatlarında birlemek tevhid diye ne yapmışlardır? Üçe ayırmışlardır. Ki dediğimiz gibi Kur'an'da bu üç e, taksimde ayrımda nedir? Mevcuttur. Ki biliyorsunuz biz kur, e, namazımızda defalarca Fatiha suresini ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ki Allah Resulü Sellem Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur buydur. Yani muhakkak namazınızda Fatiha suresini ne yapmak zorundasınız? İmamın arkasında dahi olsanız okumak zorundasınız. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan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 Müslümanıyla. Eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmeti olmasaydı bu dünyadan kafirlere bir damla su dahi ne yapmazdı? Vermezdi. Ama Allah Azze ve Celle onlara dahi nedir? Rahman sıfatıyla rahmet eder. Bu şekilde. Rahim sıfatına geldiğimiz zaman Allah Azze ve Celle kafirleri bir tarafa bırakır. Çünkü el yevmünen sâkum çünkü bu, nasıl ki siz dünyada beni unuttunuz Bugün de biz sizi unuttuk diyerek Allah Azze ve Celle bütün Müslümanları bundan korusun ne yapar? Cehennemine atar diyor. Rahim sıfatıyla da sadece ve sadece ne yapar Müslümanlara? Merhamet eder Allah Azze ve Celle. Ki bu da nedir? Allah'ın isim ve sıfat, e, sıfatlarındaki tevhidi, e, devhitte de onu birlemektir. Şimdi kardeşlerim Allah izin verirse şimdi e, rububiyet tevhidi ne demektir? Bunu dediğimiz zaman neyi almamalıyız? Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, sünnetinde Rab olarak kabul ettiğimiz Allah Azze ve Celle ki alemlerinin Rabbidir dediğimiz zaman bundan neyi kastediyoruz? Kur'an ve Yani bundan neyi anlamalıyız? Kur'an ve sünnet buna nasıl bir mana vermiş inşallah ne yapacağız? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi kardeşlerim tevhid-i rububiye, Rubbiyet tevhidi dediğimiz zaman alimler şöyle bir mana getirmişler. Allah'ın vücudiyetine mevcudiyetine yani varlığına iman etmek birincisi. İkincisi de Allah Azze ve Celle'yi bütün fiillerinde bir olduğuna ne yapmak? itikat etmek, inanmaktır. Şimdi bazıları da şöyle tarif etmişler bazı alemlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, rızık verici olduğuna, her şeyi idare edicisi olduğuna ve onun hiçbir benzeri, hiçbir ortağı olmadığına iman etmektir rububiyet tevhidi. Şimdi bu nedir kardeşlerim? İki şeyi kapsamaktadır, içine almaktadır. Birincisi nedir? Allah'ın varlığına iman etmek. İkincisi nedir? İkincisi de Allah Azze ve Celle'nin her şeyin yaratıcısı olduğunu ne yapmak? İkrar etmek. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her şey nedir? Yaratıcısıdır. Ve Her şeyin malikidir. Her şey nedir? mülkü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Dünyadaki bütün yaratıkların hayvanıyla, kuşuyla, böceğiyle kafiriyle, Müslümanıyla rızık veren kimdir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Buna iman etmek. ennehul muhyil mumit, Mahakkak ki yaşatan da öldüren de kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ki geçmiş kavimlerde Allah Azze ve Celle yaşatan ve öldüren olduğu halde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 اَفَلَا <gülüyor> تُبْسِرُونَ Muhakkak ki yeryüzünde ve kendi nefislerinde mümin olan, inanan kimseler için ne vardır? Alametler, ayetler, işaretler vardır. Efela <gülüyor> تُبْسِرُونَ Öyleyse bakmaz mısınız? Yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Tabiattaki olaylara bizim e, nazar etmemizi, bakmamızı emrediyor. O yüzden Allah Azze ve Celle, İnsanı kendi nefislerine baktığınız zaman ki ne yapıyor? Kendi nefislerine de bakmaz mısınız? Kendi nefsinize baktığınız zaman insan ne diyor? Bir damla meniden yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Anne karnına düşen bir damla meni ne yapıyor? Anne karnında 40 gün kalıyor. Daha sonra o bir damla meni daha sonra ne yapıyor? Kan pıhtısı haline geliyor. Daha sonra 120 gün geçtiği zaman, yani o meni 120 gün sonra ne oluyor? Bir çiğnemlik et halini alıyor kardeşlerim. İşte insanın kendi nefsinde yaratılışı nedir bu şekilde? Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona bir melek gönderiyor. Rızkını, amelini, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını ne yapıyor? Yazıyor kardeşlerim. Yine buyuruyor ki, Allah Azze ve Celle, ilahukum ilahun وَاحِدٍ La ilahe illa huve rahim Muhakkak ki sizin ilahınız nedir? Bir tek ilahtır. La ilahe illa huve. Ondan başka hakkıya ibadet edilecek başka bir ilah nedir? Yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Huve arrahmanurrahim. Muhakkak ki Allah rahmandır, rahimdir. Ondan sonra diyor ki İnne fî halkı s-semâvâsi vel ard. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında و اختلاف geceyle gündüzün birbirini kovalamasında yani düşünün gece gidiyor gündüz geliyor gündüz gidiyor gece geliyor ondan sonra ne diyor Walful fulki telti fi'l bahri insanların faydalandığı gemilerin ne yapması denizlerin üzerinde gitmesi Allah azze ve celle bunların hepsini zikrediyor ki ne yapsınlar insanlar düşünsünler İnsanlar ibret alsınlar. Ondan sonra ne diyor? وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yeri tekrar <gülüyor> ölümünden sonra. Yani düşünün. Sonbahar geliyor. Bütün ağaçlar ne yapıyor? Yapraklarını döküyor. Sonra kış mevsimi görüyoruz. Sanki ağaçlarda hiçbir hayat yok.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 وَالسَّحَابِ beyne بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Ondan sonra ile gökyüzü arasında ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bulutlar yaratıyor. İşte bunların hepsinde la اللi قَوْنِ يَعْقِلُونَ İnanan, e, akleden bir topluluk için muhakkak ne vardır? İbretler vardır. Boş mu kaldınız? Yani bir anda düşünüyorsunuz veya otobüs bekliyorsunuz, dolmuş bekliyorsunuz. Yukarı gözünüzü bir yukarı çevirin. Bir gökyüzüne, bir insanlara bakın. Bir kendi nefsinize bakın. Bir sohbetimizin başına giriş olarak ne dedik? Bir Müslüman bütün hayatını ne yapmalısı? Kullukla geçirmesi gerekir. O anda hiçbir şey yapamıyorsun. O zaman durursun tefekkür edersin. Allah'ın yarattıklarını veya kendi nefsinin yarattığı, nasıl yaratıldığını ne yaparsın? Durur tefekkür edersin. İşte o anda duruşun bile nedir? Senin için bir kulluk. Senin için bir ibadet. Senin için bir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 gözü, burnu, toprak e, dolmaması için ne yapıyor? 3 tane göz kirpiği var kardeşler. Onlar kapanıyor, yalnız şeffaf. Yolu gene ne yapabiliyor? Görebiliyor. Ve burun deliğini de ne yapabiliyor? İstediğinde yani her yüze kum fırtınasında e, kapatabiliyor. Ondan sonra örgüçlerindeki yağlar sebebiyle 16 gün boyunca ne yapabiliyor? Durmadan yol alabiliyor. Dört beş gün hiç su içmese bana mısın? Demiyor. Bu şekilde çok Allah Azze ve Celle'nin yarattığı acayip bir hayvan. Sen yani düşünün dört beş gün hiç su şey yapmadan e, ne yapabiliyor? biliyor. Allah Azze ve Celle onlar deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? o ile semai keyfe onlar gökyüzüne bakmazlar mı? Nasıl yükselsin? ki başka bir ayette yani onları direksiz bir şekilde ne yaptık veya görünmeyen direklerle biziktik diyor Allah azze ve celle. Bu ilel cibal keyfe nasibet. Ve onlar yine dağlara bakmazlar mı? Allah azze ve celle onları nasıl dikmiş? Ve yine onlar gökyüzüne bakmazlar mı? Allah azze ve celle onları ne yapmış? Dümdüz düz yapmış diye insan olduğunu Allah'ın rablığında tefekkür etmeye ne yapmışlardır? teşvik etmişlerdir kardeşlerim.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 inatçılıklarından veya tekebbürlüklerinden dolayı in e inkar etmişlerdir. Yalnız bu sadece ruhiyet tevhidini benimsemek e söylemek ikrar etmek yani benim Allah yaratıcımdır. Rızkı veren Allah'tır. Dua ettiğin zaman ben Allah'a dua ederim. E yaşatandır, öldürendir. Ben öldürecek, yaşattı, öldürecek tekrar delilten onu Allah olduğuna iman ediyorum demek İslam'a girmeye yeterli midir? değildir kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin müşriklere toplan e, e, Kureyş ehline yani Mekkelilere gönderdiği topluluk bunlara zaten nedir? İman eden bir topluluk. Neden? Çünkü diyor da ayeti geçti ayet-i kerimede geldiği gibi. "Ve insaeltehum men halakahu?" Li yekulun Allah. Onları sorsan ki ey Muhammed sizleri kim yarattı? Ne diyecekler? Allah bizleri Allah yarattı. Vale in sorduğum, "Mən xalaca səma və arıt?" Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, "Leyakolunna Allah, Allah yarattı" diyecekler. Ondan sonra, "Kul mən yarızıqum min səma və arıt, sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Allah" diyecekler diyor. Kulaklara işitmeye ve görmeye sahip olan ölüden diriyi, diliden ölüyü, ölüden, ölü, e, ölü, ölüden diriyi çıkartan, işleri idare eden kim diye sorsan, Allah diyecekler diyor. O zaman de ki, kul efela o zaman de ki ey Muhammed, o zaman sakınmaz mısınız? Yani Allah Azze ve Celle'den korkup, ibadeti yalnızca ona has kılmaz mısınız? Halisane bir şekilde, o zaman neden bunlara iman edip duruyorken Yalnız ve yalnız Allah'a halis olarak ibadet etmezsiniz. Ondan sonra buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Eğer biliyorsanız söyleyin. Gökyüzündeki, yeryüzündeki ve onların içindeki kimindir? Allah içindir diyecekler. Yani yeryüzünde, yeryüzü ve onun içinde ne kadar şey varsa kimindir? Allah için diyecekler.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 ve yüce arşın sahibi kimdir? Seyekulûne lillâh Allah'ındır diyecekler. Allah'ındır. Kul efe lâ tettegûn Öyleyse sakınmazlar mı? Allah'tan korkmazlar mı? Kul men biyedihî melekûte kullîşşeyin ve huve yücîr ve lâ yücârü aleyhîn kuntum te'lemûn Biliyorsanız söyleyin. Bütün her şeyin mülkü elinde olan himaye eden ama himaye edilmeye muhtaç olmayan kimdir? Sor!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 Haşa varlığını ne yaptı? Kendince inkar etti. Ve dedi ki min Benden başka sizin için bir ilah tanımıyorum dedi. Ve yine ne dedi? Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Ama ilerideki ayette zikredileceği üzere onu ne yapıyor? Aslında sen de çok iyi biliyorsun Firavun. Seni kimin yarattığını göklerin ve yerin yaratıcısı olan Rabbi olan Allah, kimin yaratıcısı olanın Allah olduğunu yani senin olmadığını sen de çok iyi biliyorsun ama ne yapıyor? Sırf büyüklenmesinden dolayı şey, e, Firavun ne yapıyor? Bunu söylüyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam e, Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın diliyle hikaye ederek ne yapıyor? Ey Firavun sen de çok iyi biliyorsun ki bunların kimin indirdiğini. İlla Rabbül semavati vel ard. Muhakkak ki onları indiren, yaratan, Allah Azze ve Celle yüklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir buyuruyor. Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Muhakkak ki bu anlattığımız rububiyet tevhidine iman eden bir kimsenin muhakkak bununla beraber ne yapması gerekir kardeşlerim?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 Vaad etmiştir. Ve buyurur ki Allah Azze ve Celle: Ya ay yuhan nasr ebu'du Rabbekumu Ey iman edenler, ey insanlar, ne yapın? Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, ibadet edin. O aladi ne min Sizden öncekileri yaratan Rabbinize ne yapın? İbadet edin, ona kulluk edin. Aladi jallakum alarda firashah. Sizin ne yaptı? Yeryüzünü sizin için bir döşek, yani gezebileceğiniz bir yaşantınıza uygun bir yer kıldı. O seme biner, yani gökyüzünü sizin için, yani bir evin çatısını düşünün, tıpkı bir çatı gibi ne yaptı? Gökyüzünü öyle yaptı. O enzelmine seme Gökyüzünden sizin için yağmur indirdi. Ki Kesi olmadığı zaman ne yapmıyor? Hayat duru veriyor kardeşler.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 Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekir ki bu ibadetin ondan başkasına yapılması da kesinlikle caiz değildir kardeşlerim. Nitekim lokman Aleyhisselam Hikmet selam çocuklarına biliyorsunuz diyor ki ya bu ne yala tuştık bil. Ey oğulcu fakır ki Allah'a şirk koşma. İnne şirke le azim. Muhakkak ki şirk bir insanın nefsine yapacağı nedir? En büyük, en korkunç zulümdür kardeşlerim.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 baftan kaçınan, saklanan kullarından eylesin kardeşlerim. Bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Bize hem dünyada hem de ahirette iyilik versin ve bizleri cehennem azabından korusun. Sübhaneke Allahumma rabbena ve bihamdik ilahe illa da'wana Sorusu olan Varsa büyüsün kardeşlerim. Bir insanın hem fıtratı hem Müslüman olarak doğduğunda Aynı şey. İnsanın fıtrat üzere doğması yani İslam üzere doğması manası Müslüman Evet aynı şey, sadece. Şey. Millet üzere diyor, fıtrat üzere diyor. Millet, fıtrat aynı şeydir. Yani Allah'ın yarattığı şey. Şimdiye müşerlerim mi sende Konuyla mı alakalı Hikmet amca? Allah Allah da yani aynı şekilde.